إنك كنت بنا بصيرا وأفود أملي إلا الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ترفت عين وأسلح شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدلع الدين وغلبة الرجال اللهم أنت عدودي وانت تنصيري بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إن إنا نأوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سلام ورحمتي مغفرتي بركتي هدايته بمزن وزن Cenab-ı Allah Celle Celalhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Bugün inşallah dersimizin konusu Bakara Suresi'nin 182. ayetinden başlayıp efendim 186. ayette sona eriyoruz. Bir dahaki ömrümüz varsa inşallah yoksa belki melekler kabirde bize yaptırır. 187 ayette başlamış olacağız inşallah evhimine şeytanir Raci Bismillahirrahmenir فمن خاف من موسم جَنَفًا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتيقونه يطيقون فدية تعاموا مسكين فمن تطوع خيرا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 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى صَفَرٍ فَإِلْفَ عِدَّةٍ مِنْ أَيَامٍ أُخَرٍ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر وني تكمل عدة نت وني تكبر الله على ما هداكم ونعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني, فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان sel yestecibu li ve yu'minu bi laallehum yerşudun saddaqallahu alazim ve ballaguna rasulun nabiyul kerim wa nahnu ala ma qala haliquna ve raziquna ve maulana evet okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerin mealini, kısa kelime manası ve toplu manasıyla beraber nüzul sebepleriyle inşallah vermeye çalışacağız. Femen her kimde. Ne olursa hafe korkup yani korkarsa. Neden min musin vasiyet edenin cenefen yanılacağından korkarsa hani geçen önceki derste bir vasiyet konusuyla ilgili ayet geçmişti ya bu o ayetin devamıdır. Semen her kim hafe korkup min musin vasiyet edenin cenefen yanılacağından ev veya ismen günah düşeceğinden. Yani yapılan bir vasiyetin mesela o vasiyeti yerine getirip getirmeyeceğine dair yanılacağından veya günah düşeceğinden korkarsa fehselaha düzeltirse Beynehum onların aralarını, ''Fela yoktur isme hiçbir günah yoktur, ''Aleyhi'' kendisi için, ''İnne şüphesiz ki Allah Allah gafurun gafurdur, rahimun rahimdir. ''Her kim de vasiyet edenin yanılacağından veya günaha düşeceğinden korkup onların aralarını düzeltirse, kendisi için hiçbir günah yoktur, şüphesiz ki Allah gafurdur, ayıpları gizleyendir.'' rahimdir, bağışlayandır. Celle celaluhu. Ya eyellezine amenu, ey iman edenler, kutibe yazıldı, ne yazıldı? Aleykum size de. ne? Siyam, oruç yazıldı. Neden? Kema gibi kutibe yazıldığı gibi, kime yazıldığı gibi alellezine min qablikum. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de oruç farz kılındı yazıldı yani. Yazıldı, farz kılındı yani. Lallekun umulur ki takun. Sakınırsınız. Ey iman edenler oruç sizden öncekilere yazıldığı gibi size de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız. Eyamen günlerdir. Hangi günlerdir? Ma'dudat Oruç sayılı günlerdir yani. Ma'dudat sayılı. Femen her kim kâne olursa min kum sizden mariden hasta olursa ev veya ala seferin veya seferde olursa her kim hasta veya seferde olursa fe sayılı olarak onun için oruç tutmak vardır. Vardır. Neden? Min eyya min uhar min eyâ günlerde okar diğer günlerde ve alellezîne yutdîkûneh ona güç yetirmeyenlere de vardır ne vardır fidyetün bir fidye yani oruç tutamayan için geçirdiği günlerden dolayı hastalığından geçirdiği günlerden dolayı sağlığına kavuştuğu zaman sağlığına kavuştuktan sonra tutmadığı gün sayısı kadar oruç tutar Buna güç yetmeyenler ve alellezine yutigune ona güç yetmeyenlere de vardır ne vardır? Fidyetin fidye vardır. Taamun doyumudur miskinin bir fakir. O fidye nedir? Taamun bir doyumdur yani bir yiyecektir. Ne yiyeceği miskinin bir fakirin. Yani bir fakirin bir günde. Yani bir öyle mesela iftarla sahurda yiyeceği yiyecek. Ne kadar? Femen kim hayrun daha hayırlıdır. E, femen her kim tatavva'a tatavva'a gönlünden yaparsa neyi yaparsa? hayran bir hayır Bir iyiliği gönlünden yaparsa. <gülüyor> ve işte bu onun için hayrun hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Yani gönülden isteyerek başkasının teşvikine ihtiyaç duymadan kendiliğinden Allah için bir şeyi yaparsa fehuve hayrun o onun için daha hayırlıdır. Lehu onun kendisi için. Vantasumu oruç tutmanızda tutmanızda hayrun daha hayırlıdır. Lekum sizin için. İn talemu talemune eğer bilirseniz. Oruç sayılı günlerdir. Sizden her kim hasta veya yolculukta olursa sayılı olarak başka günlerde oruç tutmak vardır. Ona güç getirmeyenlere de bir fakir doyumu fizye, fidye vardır. Her kim de gönlünden bir hayır yaparsa işte bu kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. i̇bn Saad tabakatında Mücahid'den şöyle dediği rivayet etmektedir. Bu ayeti kerime yani onu ona takati yetmeyenler güç yetmeyenler de bir fakir duyumu fidye versinler ayeti benim efendim Kays bin Ebisa bin Es sahip hakkında nazil olmuştur. Bunun üzerine o da oruç açtı ve her bir gün için bir yoksula yemek yedirdi. Yani bu ayetin iniş sebebi Kays bin Es-Sahip hakkında nazil olmuştur. O efendim işte e, güç yetiremediğinden dolayı, dolayı efendim bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorduğunda Cenab-ı Hak ona cevaben bu ayeti indirmiştir. Şehrun ayı ki... Hangi ay? Ramadana, Ramazan ayı. Ramazan ayı öyle bir aydır ki, Ellezî unzile indirilmiştir o ayda, Fihî onda ne indirilmiştir? El-Kur'ânü, Kur'ânü o ayda indirilmiştir. Huden, niçin indirmiştir Allah-u Teala Kuran'ı o aydan? Huden, hidayet olan, yani insanı hidayete götürmek için, insanlara hak yolu gö göstermek için Allah-u Teala, o ayda o Kur'anı ne yapmıştır, indirmiştir. Neden? Linnasi insanlar için. Ve beyinatın ap açık deliller halinde. Bakın, ap açık deliller halinde. Menel minel huda doğru yolu gösteren ap açık deliller halinden. Wal furkan la hak ile batılı ayıran. Yani o Kur'an öyle bir Kur'andır ki hem doğru yolu gösterir, hem hak ile batıl ay arasını ayırır. Femen her kim şehide şahit olursa, o aya yetişirse, neden? Minkum sizden şehre o aya, o Ramazan ayına her kim yetişirse, o ayda efendim fel yesumhu o ayda oruç tutsun. Kim o aya yetişirse, o ayda oruç tutsun. Femen her kim kane maridan hasta olan yani o ayın içinde hasta olan herhangi bir insan ev veya ala seferin veya yolculukta bulunan fe iddetun olmak üzere min eyamin o günlerde tutsun okar diğer günlerde. Diğer günlerde tutsun. Yuridu ister kim ister? Allahu Allah ister. Neden ister? Ne ister? Bikum sizin için. Allah sizin için ister. Neyi ister? Yusra kolaylık ister. Wala yuridu istemez, neyi istemez? Bikum sizin için ne istemez? O sıra kolaylık zorluk istemez. Yani Allah sizin için kolaylık ister ama zorluk istemez. Evet. Ve <gülüyor> tukmilu <gülüyor> böylece tamamlayasınız neyi? El-iddete sayyi ve tukbiru. Yüceltesiniz. Kimi? Allah'a, Allah'a. Allah'a yüceltesiniz. Neden yüceltesiniz? Ala <gülüyor> ma hedakum. Sizi doğru yola ilettiğinden dolayı yüceltesiniz. Her şeyimiz ona borçludur. Ve kum umurur ki teşkurun, şükredersiniz. Umurur ki şükredersiniz. Evet. Demek ki Cenab-ı Hak Celle Hazretleri Bakara Suresinin 185. ayetinde Ramazan ayı ki insanlar için hidayet olan Kur'an doğru yolu gösteren ve hak ile batılı ayıran apaçık deliller halinde onda indirilmiştir. Sizden her kim o aya şahit olursa oruç tutsun yetişirse yani Hasta olan veya yolculukta bulunan kimse için sayılı olmak üzere diğer günlerden oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, sizin için zorluk istemez. Böylece sayıyı tamamlayasınız ve sizi doğru yola ilettiğinden dolayı da Allah'ı yüceltesiniz. umulur ki şükredersiniz. Rabbim şükredenlerden eylesin bizi. Yüce Allah daha sonra orucun vaktini açıklayarak şöyle buyurur. Ey iman edenler, ey müminler, orucu size farz kıldığım o sayılı günler Ramazan ayından ibarettir. Onlar için bir hidayet vesilesi olan Kur'an bu ayda inmeye başlamıştır. Onda hak ile batılı birbirinden ayıran açık ayetler vardır. O insanları irşad eder, karşı çıkanları da aciz bırakır. Sizden kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun, her kim hasta olur veya sefere çıkar da orucunu bozarsa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutması gerekir. Sizden kim o aya ulaşırsa oruç tutsun ifadesi umumi olması sebebiyle hasta ve yolcularla ilgili önceki hükmü nesh zanını vermemesi için ayetin bu bölümü tekrar edilmiştir. Allah bu rûhsatı vermekle size kolaylık murat eder, güçlük murat etmez. Allah tutamadığınızı kaza ederek Ramazan günlerinin sayısını tamamlamanızı, size dinin alametleri olan doğru yolu gösterdiği için onu ona tazim etmenizi, onun lütuf ve ihsanına karşı şükretmenizi ister. Evet. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي Sana sorarlarsa Ey Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kim sorarlarsa ibadi kullarım Ey Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Eğer kullarım beni sana sorarlarsa Anni benden benden seni sorarlarsa فَاِنِّي muhakkak Ki ben garibun yakınım onlara eğer beni sana sorarlarsa, ben onlara yakınım. Ucibu, kabul ederim. Neyi? De'vete, duasını kabul ederim. Bakın, o kadar yakınım diyor. Da'i, dua edenin. Dua edenin, duasını kabul ederim. İza de'ani, bana dua ettiği için, dua ettiği zaman, Sel istecibu li o halde uyusunlar. li bana ve li yu'minu ve imanetsinler ki bi bana allekum yerşudun doğru yolu yola iletesinler. Yani Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu burada. kendisinin bize ne kadar yakın olduğunu yani o kadar bir yakınlık öyle bir mesafe hiçbir mesafe, hiçbir perde, hiçbir şey gizlilik olmamakla beraber kendisinin bize yakın oluşu, yakın oluşundan ötürü ellerin açılıp da kendisine samimi bir şekilde istenilen duaya mutlaka icabet edeceğini. Bu bugün mezarlara yönelip de mezarlardan efendim medet umanlara uman, umanların kulağını çekiyor ve kulak kulaklarını çınlatıyor. Adam Allah'a dua etmiyor, gidiyor mezarın önünde iki bükmü oluyor. Efendim sen benim işimi kolaylaştır, sen benim duamı kabul et. Benim şu işimi efendim yürüleye koy. Ya sen o duayı, o ezilmeyi, büzülmeyi Allah'a yapsan zaten yapar. Ondan sonra orada duası kabul olduğu zaman ya diyor şu şu mezardaki olmasaydı diyor benim duam kabul olmayacaktı. Halbuki kendisi iki büklüm olduğu için orada o iki büklümünden dolayı Allah acımıştır duasını kabul etmiştir. O yatanın duaya ihtiyacı var. Onun duayını kabul etme kabul edecek gücü yoktur. Demek ki Cenab-ı Mevla kullarım bana benden seni sorarlarsa muhakkak ki ben yakınım dua ettiği zaman bana dua edenin duasını kabul ederim o halde bana uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yola iletilsinler. Bakın şart var burada bak. Şart var. Yani duanın samimi yapılması ve o duanın efendim Allah tarafından işitildiğine dair iman ederek halih sana bir şekilde hiçbir şekilde acaba benim duam kabul oldu mu? Olmadığını şüphesini ortada kaldırmak suretiyle bana diyor dua iman etsinler diyor. Bak. O halde bana uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yola iletilsinler. Medine halkından bazı Yahudiler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sen bizimle gök arasında 500 yıllık yol var. Her bir semanın kalınlığı da bizim semamızın kalınlığı gibidir diyorsun. Öyleyse Rabbimiz bizim dualarımızı nasıl işitiyor? Dediler de bu ayet bunun üzerine nazil oldu denilmiştir. Ya Allah Allah oy, oyunu mu oynuyorsun? O, o kadar yakın ki yeter ki yani o efendim sen ya ki yarabbi. Udu'uni diyor Cenab-ı Hak. Udu'uni bana dua edin. İsteciblekum. Ben de duanıza icabet edeyim. Kabul edeyim. Ve izâ seyleke ibâdî fe inni Kullarım beni sana sorarlarsa de ki ben çok yakınım. Mesafelerin uzak olması hiç önemli değil. Trilyon metrelerce, trilyon bak kilometreler, trilyon kilometrelerce daha, hesabını bilmediğimiz hes aşan hesaplarca ne kadar uzaklıkta olsa dahi Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu Ya Rabbi benim duamı kabul et dediği an mesafeler kalkar ortada. O kadar yakındır. Olmasaydı bunu söylemeyecekti. وَاِذَا سَيَلَكَ ibadi اَنِّي فَاِنِّي Eğer benim kullarım beni sana sorarlarsa de ki ben onlara çok yakınım, bana dua edenin duasına icabet ederim. Ama şarta bağlıyor. Bana uyusunlar. Başkasına değil. Bana iman etsinler. Başkasına değil. Şartı bu. Eğer bunu yaparlarsa doğru yola iletirler. Yoksa iletilmezler. L'alem yer olmazlar. Evet. Bu hafta burada kalıyoruz. Allah nasip ederse inşallah bir dahaki dersimiz 187. ayetinde başlıyoruz. Rabbim o gün, o güne bizi yaşatırsa eğer, yaşatmazsa inşallah kabirde melekler vasıtasıyla bize o güzel dersleri yaptırsın inşallah o rahman. Evet. Şimdi edeb Lisan'da mizahın kötülenmesiyle ilgili konuda kalmıştık. Mizah yani şakalaşma. Kişinin kendi arasında birbiriyle herhangi bir şekilde şakalaşması. Selef, mübah olan şeyler dışında mizahı, şakayı ayıp saymışlar ve bundan sakındırmışlardır. Düşmanlığa sebep olan Vakarı gideren, yalanla karışık olan, insanların malına ve şerefine dokunan mizah türleri de yasaklanmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ancak doğruyu söylemiştir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tumaru ahake ve la tumazahu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İbn Abbas radıyallahu teala an hu'dan rivayet edilen bir hadiste Kardeşinle tartışma ve şaka yapma. Hani bazen derler ya tartışmanın sonu dövüştür. Kardeşinle tartışma ve şaka yap. Şaka yaparsan da ciddi doğruyu doğruyu efendim Iı, aşılandıracak şekilde gerçeğin dışına çıkılmayacak şekilde şakala şakalaş başka bir hadiste 275. hadisi okudum 276. hadis Musa bin Ukayl'den El Ahnef bin Kays der ki derdi ki kim konuşmasını, gülmesini, şakasını çoğaltırsa heybeti azalır hakikaten öyledir toplum içinde, bakın böyle efendim, mizah türü yapan, insanları güldüren belli bir de sonra o efendim, der ortada kalkar o insan artık heybeti de kaybolur ve kendisi oyuncak hale gelir. Bizim doğuda öyle şey derler. Ee, nasıl bir şey lepok dıkın dıkın, yani işte efendim şa şa yani şaka yapıyor yapıyor Ondan sonra milleti güldürüyor, ardını kendi değerinde düşürüyor. Öyle bir şey geçiyor. Hakikaten öyledir. Kim konuşmasını, gülmesini ve şakasını çoğaltırsa heybeti azalır. Kim bir hasletini arttırırsa onunla tanınır. <gülüyor> Demek ki burada bir, bakın burada bize bir ders veriliyor. Diyor ki bir, konuşmanı çoğaltmayacaksın. Gereksiz. Konuşursan hayır konuş, yoksa sus. Gülmeni çoğaltmayacaksın. Gülmek icap ederse gülümse. Dikkat buyurun. Ahkâide değil. Daha şakasını çoğaltırsa heybeti azalır. Şakayı da çoğaltma. Yani bir ölçülü ol yani. Nerede olursa olsun ölçüyü, ölçüyü kaçırma. Kim bir hasletini, heh, bize tekrar başka bir şey daha söylüyor. Kim bir hasletini artırırsa onunla tanınır. Burada da bir haslet artır diyor. Artırmakla daha güzel tanınır. Daha güzel efendim örnek olursun. Evet. Başka bir hadiste Muhammed bin El Muktedir 277. hadis dedi ki, annem bana şöyle demişti, çocuklarla şakalaşma, yoksa onlara maskara olursun. Hakikaten az bir şey bir çocukla bir şakalaş, bir bakarsın hani derler ya, ya fazla şey olma tepene çıkarlar, maskara olursun. Yani her şey ölçülü olması lazım. Ölç. Diğer bir hadiste bir 278. hadiste Cafer bin Av, Avından Misar bir Miktar Kidam radıyallahu an oğluna dedi ki Ey Kidam Sana armağan ediyorum Neyi? Nasihatimi Dinle sana çok şefkatli olan babayı Şaka ve tartışmaya gelince bırak bunları doğru kimseyi razı etmeyen iki ahlakı ben tecrübe ettim bunları asla övmem ne komşuluk ne arkadaşlık için ne güzel değil mi ya. ey kıdam sana armağan ediyorum nasihatimi dinle sana çok şefkatli olan babaya babayı şaka ve tartışmaya gelince bırak bunlar. Doğru kimseyi razı etmeyen iki, iki ahlakı, doğru kimseyi razı etmeyen iki ahlakı ben tecrübe ettim bunları asla övmem. Kim için ne komşuluk ne arkadaşlık için? Ya. Cehalet yük olur gence kavmi içinde. Eğer bir insan genç ise o cehaletiyle de efendim de, cehaletini devam ederse ne olur? Yük olur kavmi içinde ben bazen şöyle derim akılsız kafanın cezasının sadece ayaklar çekmez çok insan çeker baba çeker, ana çeker, kardeş çeker herkes çeker cehalet yük olur gence kavmi içinde soyu hangi ırktan olursa olsun insanlar içinde bakın demek yani cehalet çok kötü bir şeydir ve o cehalet sadece o şeyle kalmıyor yük olur her kavminde ırkı, rengi, insi, cinsin ne olursa olsun. Soyu hangi ırktan olursa olsun insanlar içinde. Bunlar içinde hep efendim ne olur bir maskara halinde veya yük haline gelmiş olur. Evet 279. hadis İbni Ömer dedi ki radıyallahu anh Kişi haklı bile olsa tartışmayı bırakmadıkça yalanı ve mizahı terk etmedikçe İmanın hakikatine Ulaşmaz Allah-u Ekber 280. Hadis Ömer bin Abdülaziz Radiyallahu dedi ki Allah'tan korkun ve mizaha, mizahtan Uzak durun Zira miza kin tutmaya Ve kötülüklere yol açar Düşünün birisini siz Mesela alaya aldığınız zaman Şakalaştığınız zaman O toplum içinde böyle rencide Ettiğiniz zaman ne olur? Efendim, o kişi size belki yani o cevabı vermeye kendisi muhtedir olmadığı takdirde ne yapar? Kalbindeki kalır. Sana nefretle bakar hep. Ve o nefreti, o kini ne yapar? Kötülüklere yol açar. Kur'an'ı okuyun, meclislerinizi Kur'an konusunda kurun. Şayet ağır gelmeye başlarsa, Salih insanların güzel sözlerinden bahsedin. Okuyun Kur'an'ı. Bıktığınız an hemen başka bir şeye geçin. فَيْذَا فَرَغْتَ فَانْسَبْ وَاِلَا ke فَرْغَلْ Yani boş yok. Ne zaman bir işten, bir efendim amelden, bir ibadetten, bir taatten, efendim ondan yorulduğun an hemen diğer işe geç bırakma o işi. Bir salih amelden yoruldun mu? Diğerine geç. Kur'an'dan yoruldun. Belki şeytan bıkınlık getirdi Bıkınlık getirmemek için hemen başka bir şeye geç Yani yine hayli bir şeye geç Boş durmak yok Mesela tesbih çektin Zikir çektin o Onda mesela bir bıkınlık gelmeye başladığı an Hemen baş namaz kıl Oruç tut veya başka bir şey yap Veya kitap oku veya hadis yaz Ayet yaz bir şey yap yani İllaki yani hep hayırlı işlerle uğraş Meclislerinizi Kur'an konusunda korun şayet ağır gelmeye başlarsa salih insanların güzel sözlerinden bahsedin. Bak şu insan şunu yapardı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaynı Hz. Abdullah İbni Ömer Hz. Ömer'in oğlu çok büyük bir muhaddis, çok büyük bir alim efendim ona derdi efendim Abdullah ne iyi bir gençtir keşke efendim teheccüd namazlarını devam etse çünkü teheccüd namazı kabrin nurlanmasına sebep olur. Bakın Ömer ne iyi bir gençtir, keşke tehcit namazlarına devam etsin. Yani demek ki boş durmak yok yani. Bir yerde feyza ferakta fansab ve ila rabbike fergat. Ne zaman bir işten yoruldun mu, o işte efendim ben yoruldum kenara yatma yat yok. Başka bir işe geç. Bazen ben çalışırken millet geliyor, ya hocam diyorlar, o, yeter ya dünya için. Kardeşim benim derdim dünya değil. Benim derdim şu ayetin bana vermiş olduğu dersi yaşamaya çalışıyorum. Fezâ ferâhta fânsâb ve ile rabbike fârgâb. Bir işten, bir amelden, bir efendim şeyden yoruldun mu diye şeye geç. Boş yok. Ancak boş olabilmen için ölmen lazım. O zaman işten kurtulursun. Ölmen için de salih amel lazım ki e burada kurtulursun ama orada kurtulamazsın. Burada kurtulursun. Orada hesap var, sual var, sorgu var, mizam var, terazi var. Yaptıklarının karşılığını göreceksin. 281. Hadis Said bin El-Az oğluna dedi ki, ey oğlum şereflilerle şaka yapma sana kızarlar. Adi kimselerle şakalaşma sakın sana hakaret ederler. Bakın. Şerefli, olgun, ağırbaşlı insanlar ne yaparlar? kaldırmazlar şakayı. Ama adi kimselerle de şaka yaparsa bu sefer ne yapar? Hakarete maruz kalırsın. Ya ne güzel ya o ne insan. Yani işte İslam, İslam'ı var ya her şeyi güzeldir gerçekten. 282. hadis Halid bin Safan dedi ki: "Mizah ahmaklık sebeplerindendir." Şöyle denilirdi. Her şeyin bir tohumu vardır. Düşmanlığın tohumu da mizahtır. Bakın Şimdi siz bir tarlada buğday alabilmeniz için ne yapmanız lazım? Buğday ekmeniz lazım ki buğday alasınız. E eğer ki düşmanlık ekmek istiyorsanız mizah yapın ki düşmanlığınız çoğası. Ya Mizah ahmaklık sebeplerindendir. Şöyle denilirdi, her şeyin bir tohumu vardır, düşmanlığın tohumu da mizahtır. Yine 283. hadiste El Hüseyin bin Abdurrahman şöyle denilirdi. Bin Abdurrahman'dan şöyle denilirdi. Şaka vakarı giderir dostluğu bozar. Hakikaten yani çok şaka yapan insan üzerinde vakar kalmaz. Ağırbaşlılık olgunluk kalmaz. Baskara olur Ve dolayısıyla bir dost dostu da dost olan gerçek dostuna da dostluğu bozar. Evet. Diğer bir hadis. Burada kalıyoruz. Sır tutmak. Bir dahaki dersimizin konusu efendim sıralı gittiğimiz için Resulü Allah nasip ederiz. 284. hadiste kaldık ve başlık sır tutmak. Allah nasip ederse bir dahaki ömrümüz yeterse efendim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kişi bir şey söylerken etrafına Bakınırsa ona söylediği bir emanettir Hadisiyle başlıyoruz Allah nasip ederse bir dahaki Efendim şeyde ondan Başlamış olacağız Evet burada da bunu Bırakıyoruz ha, Şiirden Dil ile cihad 24. şiir Dil ile cihad Dilin ile cihad et, her zaman hakkı söyle. Sünnetullah yoludur, onu her zaman bil öyle. Rehberin Kur'an ve sünnet olsun, her zaman hakkı söyle. Din düşmanına taviz verme, her zaman hakkı söyle. Cihatta dilin çok yeri vardır. Cihad ettikçe Rabbin hep sana yardır. Cihad senin için hem kaledir hem duvar. Kaleyle dua ne yapar? İnsanı çeşitli tehlikelerden, yağmurdan, sağdan, soldan, efendim, işte e, her türlü şeyden korur. Cihad ettikçe, Rabbin sana yardır. Hep sana yardır. Cihad senin için hem kaledir hem duvardır. Cihadsız bir dil, hem dünya hem ahiret için zarardır. Bari, efendim, elinle yapamıyorsan dilinle yap. Evet. Dil hakkı söyledikçe melekler takdir eder. Takdir edilen bir dil rızayı hakka gider. Hakkı söyledikçe cennet-i alaya gider. Hak gürleyen seslerin sesleri semaya gider. Diline sahip ol, çık, sahip çık, ondan hep sorumlusun. Diline sahip çık, ondan hep sorumlusun sorguya çekileceksin Allah'ın kulusun dilinle cihad edersen korunur namusun üzülme bu gününe üzerine çökmüş kabusun şimdi bir insan ailesini çoluğunu çocuğunu korumak için eğer diliyle mücadele etmezse ne yapar? münafıkların onun bunu hedefine maruz kalır dilinle cihad edersen korunur namusun üzülme bu gününe Bugünün üzerine çökmüş kabusun Yani bugün efendim bir karanlık Kabus varsa o kabus geçer Geçer gider Dilin cihadıyla karanlıklar Aydınlık olur Dilin cihad ettikçe Adalet ruhu oluşur Neme lazım dedikçe yüzü zulmet olur Zulmün kapladığı yerde Kurtulması zor olur Neme lazım Bana değmeyen yılan bin yaşasın Yahudi atasız Ya o yılan bir gün kafasını kaldırırsa o bin yılan, bin yaşasın dediğin yılan, bir anda seni bitirir. Kimsenin hatırına bakma, dilin cihad etsin. Dilin cihad ederse, yükselir sesin. Dinsizler hakkı hay haykırırken, nerededir senin sesin? Hakkı hep söyle, hep hakkı söyle, daha tükenmeden nefesin. Evet. Demek ki, dil her zaman, efendim, bir hakkın sesini yüceltmek için bir vasıtadır. Eğer dilinle, mesela Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki, Kur'an'la diyor onlarla mücadele et. O münafıklara diyor, galiz bir şekilde diyor. Katı bir davran yani. Bakın, katı davran diyor. Kur'an'la diyor onlarla mücadele et. Kur'an'ı deliller getir. Kur'an'la ilgili ayetler getir ve onlara vereceğin mesela mücadele Kur'an'la olsun diyor. Ki, ne niçin? onlar o şiddeti sende görsünler dine, imana, namusa, ırza kitaba saldırmasınlar ya. din düşmanlarıyla dilinle hep cihad et meydan verme ehli küfre dilinle hep cihad et dilin kılıç gibidir dilinle cihad et dilinle yüce değerleri hep yad et münafıklarla cihad et buyuruyor Kur'an münafıklar iki yüzlüdür her an içinden inkarcıdır dışı görünür Müslüman onların yüzündendir bugüne denk inliyor Kur'an bugüne kadar Kur'an o münafıklar iki yüzleri yüzde değil mi rafa kaldırılmıştır dil ile cihad etmek Allah'ın emridir ne kadar onu özsek hep yeridir onun hükmü hiç değişmez hep bakidir dilin cihadiyle Müslümanları sevindir dilin hem cihad etsin hem zikir hem kitap ok hep kitap okusun Müslüman'a versin fikir hakirlikten kurtulursun olursun şakir tevhid kelimesini getir olursun zakir. dilin zikir çekerken sakın kabri kalbin sakın gafil davranma din düşmanına yem olup onlara avlanma senden göründüklerine sakın aldanma ölçün Kur'an ve Sünnet olsun başka şeye kalma. bugün ne diyorlar? Ya işte falan sana yetmiyor mu işte bu adama bak ona uy. Ne yapacaksın sen ı sınneti? Allah Allah. Ne yapacaksın sen Kur ı sınneti? O zaman niçin indi bu Kur'an? Bu Kur'an'ı Allah neden indirdi? Cenab-ı Hak لَوَنْزَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِنْ لَرَيْتَهُ خَاشِعَ مُتَسَدِّيَ مِنْ خَشَتِ اللّٰهِ Eğer ben bu Kur'an'ı daha indirseydim daha paramparça olduğunu görürdüm. Onun Allah korkusundan dolayı. Ama insan hiç parçalanmıyor ki. Demek ki Kur'an boş ilmemiştir. Ölçün Kur'an ve sünnet olsun başka şeye kanma. Zikir kimsenin tekelinde değildir. Hani bazı insanlar diyorlar ya işte efendim ya işte belli bir grup olmuyor. İslam bunu reddediyor. Zikri sen yaparken Allah için yapacaksın. Şahıslar için değil. Kur'an ve sünnette sünnette yeri olan her zikir delildir. Peygamberin sünnetinde onun yeri bellidir. Zikir eden diller Allah katında sevimlidir. Dilin yüce, dilin gece zahit, gündüz mücahit olsun. Yani sadece tesbihi al kenara çekil de Allah düşmanlarının başına efendim getirdiklerine, gör getirdiklerini görme. Onların efendim yaptıkları zulmü görme. Değil? Hem dilinin, dilin gece zahit olsun, gündüz de om. Mesela zahit olmakla beraber o çektiğin zikirler, o çektiğin efendim çileyi Allah'a efendim yöneldiklerin, o dualarınla gündüzle mi cahil olsun? Gündüzle mi et onunla? Allah'ı hatırla. Allah'ı her an hatırla. Onunla kuvvet bulursun. Kendi nefsini düşünme. Ümmetten sorumlusun. Ümmeti cihada teşvik et. Sorumluluktan kurtulursun. Tesbihi eline çekip, eline alıp çekilmesen kenara, çekilirsen kenara, ümmette çoğalır yara. Yaralar çoğaldıkça yem oluruz kurtlara, sonunda pişman oluruz, düşünürüz kara kara. Öyle değil mi? Bugün hala gelmedik mi? Ya. Dilin ile cihad et İslam'ın safını ayıranlara. Yani kim İslam'ın saf, safını ayırıyorsa onlarla cihad et. Senin adın Müslümandır. Kanma cicüğü koyanlara. Cicülük İslam'da yoktur. Bakma da batıla dalanlara. Kendilerine kılıf uydurmuşlar. Bakma sen yalanlara. Öyledir. İslam kardeşliği, kardeşliğini zedenleyenlerle dilinle cihad eyle. Korkma sen onlardan her zaman hakkı söyle hakkı söylemek emanettir onu bil öyle deme ne yapayım böyle gelmiş gider böyle İslam ümmeti tek ümmettir dilin söylesin kafir milleti tek millettir ismi ne olursa olsun kafirler ittifakına karşı birleş ne olursun onlar seni yemeye çalışıyorlar sen de hala, durur, hala du durursun dilin ile cihadı terk ederse bir ümmet Nerede olursa olsun her yerde görür zillet. Değerler elden gider mahvolur millet. O zaman olurlar itilen kankılan bir millet. Bugün o hale gelmedik. Dilin cihadı düşmanın gücünü azaltır. Müminlere cesaret gelir kafirleri daraltır. Cihad ile müminin sevabı arttırılır. Cihad ile mümin münafık belli olur. Ya Rabbi dilimizi hakkı haykırmaya kuvvet ver Ya Rabbi bizi yıldırma cihada cesaret ver Delilleri ispatlarken bundan sen kuvvet ver Muhammed'in yoluna sabit yolunda sabit kıl onda sen sebat ver Resul-i Kibriya'nın cihadını kalbimize nakşeyle O mübarek kervana bizleri dahil eyle Cici safsatalarıyla safları ayranlara hidayet eyle ile cihad edeni hak safında sabit eyle. Evet. 24. şiirimiz de bundan ibaret. <gülüyor> Saatımız ne oldu? Evet. 15 dakikamız var inşallah. 15 dakikada fıkıh işleyelim inşallah. İnşallah <gülüyor> 114. maddede kalmıştık. Ana çizgileriyle İslam fıkhı kitabının. Sayfa 67. Madde. 114. Birinci kitap. Altıncı bölümün Arapça metni. Faslun. Vellezi yenqudül vudu'e sittetu eşya'e. ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن والزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجول المرأة الأجنبية من غير حائل ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة الدبوره على جديد يزوم maddede birinci kitabın kitap altıncı bölümün kelime manası. Okumuş olduğum e, şeyin kelime manası. Arapçanın kelime manasını şimdi vereceğim. Evet. Altıncı fasıl. Fasıl. Fasıl yani bölüm. Vellezi o şey ki Yankudu bozar neyi? El vudu e abdesti. Kaç tane siddetu altı eşya e altı şey. Tabi bu teferruatı gelecek. Bu bir metin sadece biz okuyoruz. O metinin şey ile efendim e, diğer mezheplerdeki abdesti bozan konu nasıldır, ne şekildir onları da okuyacağız inşallah. Eşya'a şeyler. Ma haraca, o şey ki ma o şey ki haraca çıktı. Neden çıktı? Minessebileyni iki yoldan çıktı. İki yolda çıkan her şey. Ve neumu uyku. Ala üzerine gayri mütemekkini gayri değil gayri heyeti heyet yani şekil üzere mütemekkini müm mümkün sabit bir şekliyle ve zavalu zail olmak gitmesi yani Nei el akli aklın gitmesi neyle bir sukrin sarhoşlukla, ev veya merdin hastalıkla. Ve lmsel rejüle, ve lmsel dokunması değmesi, kimin er rejüle erkeğin kime dokunması merete kadına hangi kadına ecine bir yete yabancı kadına yani kendisine nikah düşen bir kadına ecnebi odur. Ecnebi yabancı demektir yani. Bizim Türkçemizde de bu var yani. Bunlar ecnebi yani. Bunlar yabancı. Neden? Gayri hailin gayri dışında, hailin engelin dışında ve messu değmesi fercin fercin, ademi insanın neye değmesi? bir batınil içiyle neyin içi? Kefi, avucun içiyle ve messu değmesi halkati halka, yani halkaya değmesi, neyin halkasına? Duburihi dübürün. Ala, onun dübürün yani. Ala üzerine cedidin yeni görüş üzere, yeni kabul üzere. Evet. Madde 116 birinci kitap, altıncı bölümün toplu manası. Madde 117 abdesti bozan şeylerin hükmü. Madde 118 abdesti bozan şeyler. Şimdi burada 6 tane abdesti bozan şeyi sayıyor bize. Bakalım. Onun ardında efendim zaman kalırsa ama kalmayacak herhalde. Biraz okuyabileceğimiz kadar okuruz. Bir abdesti bozan şeylerden şeyler 6 tanedir. Bir ön ve arkadan herhangi bir şeyin çıkması. Gerek kubulden, gerek dübürden. Herhangi bir şeyin çıkması. iki makadını iyice yere yerleştirip yapıştırmadan uyuması. Yani oturuyor yere mesela diyelim ki şöyle makat yerden kesilip böyle yan yattığı zaman belki abdestin gideceğine farkında olmaz. Ama makatı tamamen yere mesela efendim yayıp her iki kalçanın yere değdiği andan itibaren uyursa bunda abdest doldurmaz. Ama Mesela herhangi bir yere he, oturarak herhangi bir yere dayanırsa veya haberi olmazsa işte makat yere kesildiği an abdest gider. Üç hastalık veya sarhoşluktan aklın gitmesi, aklının gitmesi. Yani hasta veya e, hastalık haliyle işte efendim baygınlık geçiren veya sarhoşluktan dolayı da aklın gitmesi. Bu da abdesti bozar. Dört, gerek erkek ve gerekse kadın her ikisinin tenleri bir arada bir engel perde olmadan birbirine yabancı olanların değmesiyle ikisinin de abdestleri bozulur. Ben bunu okuyayım. Yani mesela nedir? Kendisine nikaha düşmeyenlerden bozulmaz. Mesela ana, teyze, hala, kardeş, baba, amca, dayı, nine, yeğen, süt, anne, süt, kardeş gibi bunlarla ne yapılmaz? Bozulmaz. Beş, insanın elinin içini, içi tenasül uzvuna dokunması. Avucun içi. Şu avucun içi şu kısımlardan ibarettir. Şu mesela efendim kısımlar mesela iç tarafa ait olduğundan dolayı dübüre dokunulduğu zaman tenasül uzvuna dokunulduğu zaman efendim abdest bozulur. Kendine, pardon, kendine Kadın veya erkek. Mesela kadının diyelim er, erkeğe eli düşe değerse, erkeğin kanına eli değerse her ikisinde abdesti bozulur. Tabi bu e, Hanefi'de de bozulmaz. Ama şehvetle dokunulması dört mezhebe göre de bozar. Burada çok şimdi Allah nasip ederse o konu gelecek de ben şimdi bir ön şey olarak şey yapayım. Dört mezhebe göre şehvetle dokunduğu takdirde efendim bozulur. Ama bazı mezhepte efendim, şehvet, mesela şafi mezhebinde, ister şehvet olsun, ister olmasın, efendim, bir kadının eli, bir erkeğe, bir erkeğin eli, bir kadına dokunduğu takdirde, abdestleri bozulur, her ikisinin de. Kime? Yabancı erkeğe, yani, mesela, hanımına, hanımına niken yani kime nikah düşerse, efendim, nikah düşmeyenler, işte kardeş, hala, teyze, amca, dayı, buna benzeyen, dayı oğluna e, bozulur, dayı kızına bozulur, Hala oğluna bozulur. Hala kızına bozulur. Buna benzer. Evet. Altı, insanın dübür halkasına, dübürün deliğine yani. Affedersiniz. Elinin iç tarafı dokunması. Abdesti bozar. Kavil ceditte yeni görüşe göredir. Kavli kadime göre, önceki görüşe göre bozulmaz. Şimdi burada iki görüş var. İki kavil var yani. Bir kavil, efendim, önceki yani yeni kavil, yeni görüşe göre efendim bu İmam Şafi Hazretlerinin görüşüdür efendim kavli kadim ve kavli cedid denilen kavli kadim önceki görüşüdür kavli cedid sonraki görüşüdür yeni görüşü yani yeni, yeni görüşüne göre efendim bozulur önceki görüşüne göre bozulmaz evet şimdi burada abdesti bozan durumlar Abdesti bozan hükmünü yani iptal eden Bozan nedir? Hükmünü iptal eden hususların çoğunda çoğunda üzerinde ittifak edilmiş bir kısmı hakkında da ihtilaf edilmiştir. Yani abdesti bozan şeylerin çoğunda ittifak var bazılarında da ihtilaf var. Hanefilere göre abdesti bozan şeyler 12 tanedir. Bunları kısaca isterseniz yazın. Malikilere göre 3 tanedir. Şafiilere göre beş tane, bazen de altı tanedir denilir. Hanbelilere göre ise sekiz tanedir. Kısa bir şekilde, Hanefilere göre on iki, Malikilere göre üç, Şafiilere göre beş, Hanbelilere göre ise sekiz tanedir. Bunun daha geniş bir bilgiye sahip olmamız için, İslam Fıkıhı Ansiklopedisi'nin cilt bir sayfe, 187 ile 206. sayfalarına bakılabilir. Hanbelilere evet. Göre. Hanbelilere göre 8'dir. Hanefilere göre 12 tanedir. Şafiilere göre, Malikilere göre 3 tanedir. Şafiilere göre 5, Hanbelilere göre ise 8 tanedir. Yani genel manada kısaca böyle. Evet, aşağıdaki şeylerden her biri abdest bozar. 1. Önden veya arkadan çıkan affedersiniz dışkı kan, meni mezi, vedi gibi bir necasetin veya herhangi bir sıvının çıkması. Yani arkada işte bunlardan ne çıkarsa ister önde ve arkada efendim sidik çıksın, dışkı çıksın, meni çıksın, ne çıkarsa çıksın bunların her biri ne yapar? Abdesti bozar. Allahü Teala içinizden biri ayak yolunda gelmiş ise buyurmuştur. Burada kinaya yoluyla büyük ve küçük bozma abdesti kastedilmiştir. Yani Cenab-ı Hak kinayeyle ile büyük ve küçük abdesti kastetmiştir. Diğer yandan Allah'ın elçisi özür yani istihaza kanı görmekte olan Fatma binti Ebu Hubeyşe şöyle buyurmuştur. Eğer bu aybaşı kanı ise bilinen siyah bir kandır. Yani burada mesela her Müslümanın bilmesi gereken efendim, gerek evli gerek bekar. Evli zaten hükmünü bilmesi, bekar da zaten bir şekilde evlenecek. Yani bir aybaşı kanının şekli siyah bir kandır. Burada onun kanının şeklini söylüyor. Şayet böyle bir şeyse namaz kılma. Eğer ki ay başını kanından dolayı ise namaz kılma. Ve dolayısıyla bu namaz kılma olmadığı gibi cinsel temasta haramdır. Başka türlü başka türlü ise o vakit abdest al ve namaz kıl. Mesela mez, mezi çıktı, meni çıktı. Yani sıvı bir su çıktı, meni çıktı. Bunlar mesela herhangi mesela bir birleşme neticesi olmadan böyle bir şey çıktığı takdirde sadece abdest bozulur. Abdest bozulduğundan ötürü de abdest alıp yine kırmak lazım. Ondan sonra bu çatlak damardan gelen bir kandır. Başka türlü ise o vakit abdest al namaz kıl. Bu da nedir? Çatlak damardan gelen bir kandır. Bunun üzerine bugünün tıbbı öyle bir araştırma yapılmış ki hatta bazı efendim tıp sahasında efendim meşhur olmuş efendim batılı efendim doktorlar hayran kalmışlar demişler ya Allah Allah Allah Resulü'nün döneminde mikroskop yoktu diyor demişler. Efendim ölçüm aletleri yoktu. Günümüzde olan her şeyin olması gibi o dönemde yoktu. Peki bunlar olmamakla beraber bu bunları nasıl biliyordu diye hayrete kapılmışlar. Yani düşünün adamlar bunun üzerinde kitap ciltler dolusu kitaplar yazmışlar. İki arka taraftan yel çıkması. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yellenip yellenmediğinde şüpheye düşen kimsenin ses veya bir koku duymadıkça abdestinin bozulmayacağını bildirmiştir. Diyelim ki bir insan efendim ya benim abdestim var mı yok mu? Yani eğer yellenip yellenmediğine dair bir koku veya ses duymadıysa abdesti yerindedir abdesti bozulmamıştır. Ama duyulduysa gerek koku ve ses o abdestin gitmesine efendim bir delildir. Bunda da ittifak vardır. Bu dört mezhebin tamamında. Üç. Ön ile arkadan başka dedik ya mesela önce şeyi kon, kon, ok, okurken dedik mesela bazı şeyler bazıları mesela efendim bazılarında ittifak vardır. Bazılarında ihtilaf vardır. Şimdi bu üçüncüsü, üçüncü okuduğumda efendim, ön ile arkadan başka ağız, burun veya bedenin diğer herhangi bir uzvundan kan, irin veya cerahat gibi şeylerin çıkması. Yani bu da mesela kubul ile düburun dışında olan bir şeydir. Kubul ile dübur yani nedir bu, bu mesela bunlar aç çıktığı zaman ağız burun kalır. Ağız burun veya bedenin herhangi bir yerinde bir uzuvdan kan irin veya cerrahatın cerrahat gibi şeyin çıkması, ağızdan gelen kana bakılır, ağızdan gelen kana bakılır. Saatimizde doldu bu arada. Şu üçüncü bitireyim inşallah. Bakalım bitmeye zaman varsa bitireyim. Yoksa orada kalalım. <gülüyor> Gelen kana bakılır. Eğer bu kan tükürük kadar veya tükürükten fazla ise abdesti bozar. Mesela diyelim ki adam kan geldi ağzında tükürdüğünde af buyurun. Mesela o tükürüğe bakıldığında ya bu kan mı tükürük mü? Eğer tükürük daha çok galip geliyorsa bir şey olmaz. Eğer kan daha çok galip geliyorsa bozulur. Buna bakılır diyor. Tükürük kadar veya tükürükten fazla ise abdest bozulur. Abdesi bozar. Aksi halde, aksi halde bozulmaz. Bu renginden anlaşılır. Yani renginden çıkar mesela anlaşılır. Tükürük mü, kan mı? Diğer huzurlardan çıkan bir kan ise çıkma yerinde çıkma yerinden yanlara yayılırsa, çıkma yerinden yanlara yayılırsa abdesi bozar. Mesela bir, bir yerden çıkmış ama çiftli yerin ya etrafına yayılmış. Bu abdesti bozar. Yoksa iğne ucu gibi çıkıp da yerinde kalan bir kan katresi abdeste engel değildir. Mesela bir iğne ucu kadar çıkmış. Yani o efendim, abdesti bozmaz. Ama eğer ondan fazla olup da etrafa dağılmışsa abdesti bozar. Bunun el veya parmakla silinmesi de zarar vermez. Yaradan çıkan irin veya sarı su hakkında da hüküm böyledir. Yani e, i̇rim ve sarı su, suyun hükmü de o kanun hükmü gibidir. O da mesela çıkıp etrafa yayıldıysa abdest bozar, iğne ucu kadar çıktıysa bozmaz. Vücuttaki kabarcıklardan çıkan safi su da sağlam görüşe göre kan hükmündedir. Vücuttan çıkan bazı mesela safi bir su oluyor ya, sağlam görüşe göre kan hükmündedir. Bir görüşte diyor ki o da bir şey olmaz sudur diyor yani ama en güvenilir görüş efendim kan hükmündedir diyor. Başka bir görüş ise bu adresi bozmaz. Bu son görüşle amel edilebileceği bazı müteahir fakirlerce belirtilmiştir. Yani bu son görüş efendim işte zamanımızın bu ahir son alimlerinin efendim e, fetvası efendim görüşlerine dayan bu şeylere dayanarak çıkardıkları görüştür. Çıkan kanın abdesi bozulduğunda bozduğu konusunda Hanefiler şu delilere dayanırlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her akan kandan dolayı abdest almak gerekir. Yani hanefiler niye demişler kan abdesti bozar? Bu hadise dayanarak. Yani her akan kandan dolayı abdest almak gerekir. Her kim namazdayken kusarsa, kusar veya burnundan kan akarsa namaza çıksın ve gidip abdest alsın. Ondan sonra, ondan sonra da Konuşmadığı sürece, konuşmadığı sürece gelsin namazını bıraktığı yerde tamamlasın. Bakın bu bir garip gibidir, belki ilk defa duyuyorsunuz, belki bileniniz de var, onu bilmem. Fakat şu var, mesela diyelim ki abdestiniz namazdasınız, abdestiniz bozuldu. Mesela imamsınız, hemen burnunuzu tutuyorsunuz, cemaate o şey bilsin diye yani için ayrıldığınızı bilsin diye. Yani ha demek ki imam bunu kanadı çıkıyorsunuz veya cemaat imama tabi birisiniz abdestiniz bozuldu hemen çıkıyorsunuz hiç kimseyle konuşmadan abdestini alıp geldiği kaldığı yerde mesela iki rekat kıldınız abdestiniz bozuldu. geldikten sonra iki rekatı kılıp namazınızı tamamlayabilirsiniz ama konuşmadıkça konuşuldukça abdest bozuldu yeniden kılmak gerekir bir iki damla kan çıkmasından dolayı akan bir kan ha olması hali müstesna abdest almak yoktur. Hanbeliler az miktarda kan aksa bile abdesti bozmayacağını söylerken bakın şimdi kanın şeyle ilgili mezhepler bak burada bir itiraf var. Hanbeliler az miktarda kanı aksa bile abdesti bozmayacağını söylerken şafiiler ve malikiler az olsun çok olsun vücuttan çıkan kanın abdesti bozmayacağını görmüştür. ne Şimdi burada bak bu bu bunları bilelim. Çünkü her an her şey başımıza gelebilir. Abdest alma imkanımız olmayabilir, su bulma imkanımız olmayabilir. Mesela öyle bir hal başımıza gelmiş olabilir. İki mezhepte bak mesela efendim Hanbeliler az miktarda kan, kan aksa bile diyor abdesti bozmaz. Yani yani Şafi'ler ne Hanefiler ne diyor? Yayıldığı zaman bozar. Hanefiler diyor az miktarda olsa yayılsa da diyor bozulmaz. Şamaliki ve Şafiiler az olsun çok olsun vücuttan çıkan kan abdesti bozmaz. Heh, görüşünü benimsemişlerdir. Peki ne, neye göre? Şimdi birisi çıkarır ki ya siz afanıza göre mi konuşuyorsunuz? Hayır. İşte deliller. Hep delillere dayanacağız. Dayandıkları delil şu. Hz. Enes'in naklettiği şu hadestir. Resulullah aleyhissalatü vesselam kan aldırdı. Abdest almaksızı namaz kıldı. Kan aldırdı. Kan aldırırken kan çıkmıyor mu vücutta? Çıkıyor. Fakat kan aldırdığına dolayı abdest almadan namaz kılır. Demek ki bu anlaşılan nedir? Kan abdesti bozmaz. Kan aldırdığı yerleri dışı, yerleri yıkamanın dışında bir şey yapmadı. Sadece o mesela diyelim ki etraftaki çıktığı kanın efendim kan yerlerini yıkayıp onun dışında herhangi mesela bir abdest tazeleme o yapmadı. Diğer yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zatürrika gazvesinde iken bir adamı oksabet ok etmiş. Kan akarken ruku ve secdeye vararak namaz, namazını tamamlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabiye ses çıkarmamıştır. Sızkınlık ikrardandır. Evet. Burada kalıyoruz. Dördüncü efendim şeyde kaldık. Ağız dolusu kusmak da kaldık. Allah nasip ederse bir dahaki dersimiz onda başlayacağız. Ee, bak şey unuttuk, okuyacaktık. Neyse bu artık artık yetmedi. Akayd'de okuyacaktık bir şey. Onu da artık bir dahaki derste inşallah yetmedi vaktimiz. Saatımız da, da geçti. 7 dakika da geçti. Hakkınızı helal edin. Evet. 17 7 dakika geçiyor. Şimdi bu arada bu ilave yapacağımız, soracağımız bir şey varsa onları da alalım. Ondan sonra herkes serbesttir. Dileyen oturur, dileyen gider. Dileyen çay içer, dileyen içmez. Evet. Şu arada buyurun Mustafa Efendi. Evet, son soru tamam. Tabii ki. Tabii ki. Sen Efendi herhalde bir şeyler hazırlamışsınız. Buyurun. Son işte bu kanakma akma mezununda, burundan akan kanla vücudun başka bir yerden çıkan kan aynı hükümde mi? Burundan akan sanki biraz daha şeyim mi oldu Hanefi'ye göre, bir iki damla akmasından bir problem olmuyor muydu? Bir iki damla e, bu mesela e, şeyden, bu mesela Hanbelilerde şey Hanefilerde bozulur. Hanbeliler az miktar olsa mesela, böyle bir şey çıksa bozulmaz. Iki, o zaman Hanefilerde de şey gibi dışarıdan çıkan kan veya sıvı gibi burun da aynı şu hükümde. Ağızdan çıkan, ağızdan çıkan, çıkan da. tükürükten fazla evet. olması lazım ve eşit olması evet. lazım. Evet. Şimdi e, o mesela ağızdan çıkan tükürüğün durumuna bakılır. Mesela yani kişi karşıda baktığı zaman bu kan mı tükürük mü? Eğer tükürük rengini veriyorsa tükürük hükmüne geçer kan rengini veriyorsa kan hükmüne geçer. Evet. Başka soracağımız? Deliler göre davranıyorlar da şimdi evet. biz de delilerini de öğreniyoruz. Yap, yaparken. Evet. Sıkıştığımız yerde işte diğer e, imamın şeyinden, iştahadıyla işte yaptığı amelle amel edebilir miyiz onun şeyiyle? Buraya gelip, buraya gelip. Mesela yeri geliyor sıkışıyorsun diyelim. Evet vakit daraldı. Bir daha abdest almam mümkün değil. Vakit geçti. İşte evet. şey olacak. Evet. Evet. Ee, o anda Veya bir yerin bir kanadı lazım. şey yaptın sen evet. de hafif bir akar gibi de oldu diyelim. Veya da durmayan bir şey. Evet. Durmuyor yani. Abdest alıyorsun devamlı şey yapıyor. Evet. Böyle durumlarda, sığışma durumlarında işte diyelim İmam Şafi'ye uymamız doğru olur mu? Şimdi hiçbir şekilde hangi e, efendim imama uyarsak uyalım e, dinen sorumluluktan kurtulmuş oluruz. Yeter ki uyduğumuz şeyin delil ve şeylerini bilelim. Yani neye göre uyuyoruz? Neye göre yapılmıştır? Mesela diyelim ki işte biri çıkar mesela bazen böyle cahiller arasında çok böyle bir tartışma çıkıyor. Böyle efendim çok katı yobaz davranışlar da mesela bazen Öp! İlla bu böyle olmaz. Cık, tamam olmaz senin mezhebinle. Olmayabilir ama diğer bir mezette var böyle bir şey. Ben bir gün kâbede şey okuyordum. Ee, e, nedir? Teravih'te şeyle e, hatimle Kur'an'ı önüme elime almıştım. Hem okuyordum hem namaz kılıyordum. Birisi biraz durdu, birisi geldi. Dedi ki: Bu dedi caiz değildir. Dedim: Andel ba'dül ulema yajuz, ande ba'dül ulema la Ana et men eee yaqulu yajuz Dedim mesela bazı ulema diyor ki caiz değil. Bazı mekruhtur yani. Bazıları da diyor ki caizdir. Hiçbir sakınca yok. Ben de o sakınca yoktur diyenlere uyuyorum. Buna ne dersin? bundan <gülüyor> sonra baktım hemen e, tabi orada Arapların çoğu şimdi bu delilleri biliyorlar. Yani mesela hele alim olanı hiç e, şey yapmıyor. Mesela e, o şekilde e, yani burada mesela şu yani. Mesela bu mezhepteki Mesela dört mezheplerin, mezhebin ortaya çıkışı aslında dört mezheple sınırlandırmak da e, yanlıştır. Çünkü mesela İmam-ı Evzai'nin mezhebi vardı, İmam-ı sufyan mezhebi vardı. Zamanca bu mezhepler efendim taraftar bulmayınca e, kendiliğinde yok oldular. E mesela i̇mam Şah Azam Hazretleri'nin mesela mezhebi, mesela yani onun taktığı, onun gittiği yolun efendim güzergahında devam edenler, yürüyenler Etrafı çoğaldılar. İmam Şafi'nin de öyle, İmam Malik'in de öyle, İmam Efendim Ahmet bin Hanbel'in de öyle. Şimdi burada nedir yani? Şimdi bu mesela bazı e, oradaki yani onların arasındaki bazı mesela e, efendim, ufak tefek e, ihtilaflar. Mesela o mesela diyelim ki bir imama bir hadis ulaşmıştı, diğer bir imama ulaşmamıştı o ulaştığını ulaştığına göre hüküm veriyordu. O da ulaşmadığı şeye bu bana ulaşmadı. Ben bunu görmedim. Bunu şey yoktur diyordu. Ne zaman hatta mesela biz bir dersler hatırladıysanız İmam Malik Hazretleri'nin bir mevzu hakkında bir şeyin mesela vacip olmadığı konusunda cemaat aldıktan sonra birisi bir hadis ona okuyor ve o vacipli vacip olmadığı görüşünden vazgeçiyor. Vacip olduğu hükmüne kanıyor oluyor. Yani şimdi onlar da mesela bazı bazı hadisleri görmemişlerdi. Gördükleriyle amel ediyorlardı. Veya sonradan mesela görüp de efendim duyduklamız İmam Şafii'nin kavli kadim ve kavli cedid görüşleri var. Yani mesela kavli kadim gö görüşleri önceki efendim eski görüşleridir. Kavli cedid yeni görüşleridir. Mesela bazı önce mesela bazı mesela hadislerle çıkardıkları fetvalara efendim fetvalar veriyordu. Daha sonra mesela kendisine başka hadisler ulaşınca, sefer yeni yeni fetvalar veriyordu. E bu bazen o mesela kavli kadim dediği mesela önceki fetvaları bırakıyordu, sonraki fetva amel ediyordu. Yani işte diğer mezheplerdeki gelen şey de böyledir yani. Burada biz mesela normal olarak herhangi bir şeyde hiçbir şekilde ha herhangi bir mezhebi mesela efendim amelde taklit etmemizde hiçbir sakınca yok. Ee, sadece efendim işte e, sakınca biziz. Bizler diyoruz işte hemen adam e, kendi mezhebin de ne olduğunu bilmiyor ama bir taassupla. Taassupçılık haramdır dinde. İlla ki böyle olacak. Ben adama bir şey yapmışlar. Şeyde bir mevzu oldu. Umredeydik. Dedim ki kardeşim kendinizi sıkıntıya sokmayın. sokmayın. Allahü Teala'nın efendim insanlara bir lütfu vardır. Cemi takdim ve teehir yapın. Hayır efendim dedi. Benim mezhebimde bu yok. Cık, kardeşim senin mezhebinde bu yok. Vardır mezhebin temelinde. Nerede vardır? Efendim Arafat'ta vardır. Ama diğer mezheplerde vardır bu. Peki bu soruyu diyor. Mesela dün mesela ben şeye gidiyordum Yakuplara. E, tam e, hikmet ilahi İlahi sanki e, o insanlar adeta bizi bekliyorlarmış gibi. Yolun ortasında 3-4 tane yorun kenarında 3-4 tane bir dükkan önünde 4-5-6 e, kişi bir mevzuyu konuşuyorlar namazla ilgili. Aynı bu mesela seferi efendim şey cem takdim ve tehhir konusu geldi. Birisi orada sordu dedi ki mesela biz dedi yani yapmasak ne olur? Dedim ki aynı soruyu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hz. Ömer sormuştu. Hz. Peygamber'e sormuştu. Hz. Peygamber de ona demişti ki bu Allah'ın bir ikramıdır siz Allah'ın ikramını kabul etmiyor musunuz? Demem siz aynısınız ben söylüyorum bu Allah'ın ikramıdır yani size kolaylık olsun diyor Allah ama sen de diyorsun illa zorluk olsun e, zorluk zorlu seçersen devam et o, onda da ruhsat var sıkıntı yok yani ona göre yapıyorsan onda da sıkıntı yok ama tasucu olma dayatma yani dayatıcı olma ha de ki ben ben bu bu ruhsatı efendim tercih ediyorum bir sıkıntı yok yok benim mezemim budur benim mezemde olmayanı kabul etmem o yanlıştır sen mezemde olmayanı kabul etmedin takdirle İslamı kabul etmiyorsun demektir. Çünkü mezhebinin dışında başka mesela görüşler de vardır. O zaman onu kenara atman lazım ki. O zaman attığın takdirde mesela o mezhebin temeline bir bakın. O mezhep de olmuyor. Bak mesela İmam Şafi ileride gelecek inşallah. Mesela İmam Azam'a göre mesela kişinin eli mesela yabancı bir kadına mesela ani bir şekilde dokunmasına mesela abdest bozmaz. Ama... Mesela şeyleri sayarken mesela abdestin efendim şey mesela mübahlarını sayarken abdestin işte efendim e mesela sünnetlerin dışındaki mübahları sayarken diyor ki mesela efendim elin kadının eline dokunduğu zaman yabancı bir kadına abdest al çünkü bu meselede ihtilaf var. Bu ihtilafı da kurtulmanın yolu bu eledir diyor. Bu da var yani. Ama, ama adam bilmiyor. Zaten efendim bir gelişi güzel bir şey öğrenmiş ve öğretilmiş bu şekilde. Orada onda sınırlanmıştır. İşte onun için bu durum karşısında yani herhangi bir yerde efendim icap ettiği takdirde İmam-ı Azam'da efendim azamın mezhebine göre de amel edilir. İmam şafir mezhebine göre de amel edilir. İmam Malik'in, İmam Ahmed bin Hanbel'in. Allah hepsinden razı olsun. Onların efendim hepsine saygımız, hürmetimiz sonsuzdur. Rabbim inşallah onlara onlara verdikleri ilimi bize ne versin. Keşke onlardan, onların çeyreğini bir kapabilseydik. Bırak çeyreği yüzde onunu bir kapabilseydik. Evet. Tamam mı baba? Peki başka soru soracağımız? Orayim, Gelecek misiniz baba? Peki canım. Bir şey yemeyecek misin? Yok ben ben yedim. Daha evvel de o yedim. Daha evvel de yedim. bırakalım mı? Yok yok. Adolm Allah aşkına, buyuruyorum. Soracağımız başka bir soru var mı? Herifin selam baba. Buyurun baba. Ben mesela günümüzde bazı meseleler var baba ne bileyim finansal meseleler veya bankacılık işte kredi vesaire yani cevabını bulamadığınız meselelerde e, bu konuda mesela İslam'ın bu iştihat yönü mesela kapalı mıdır veya o konuda kendi şeyi bulamadığın durumlarda kendi iştihatını kullanabilir misin? Mesela bu konuda ben şeye bakıyorum e, mesela Hz. Peygamber Muaz 1. Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde e, orada mesela soruyor ona diyor ki işte orada neyle hükmedeceksin diyor. O da diyor Allah'ın kitabı Kur'an'la hükmedeceksin diyor. Hükmederim. Peki orada bulamadığının neyle hükmedeceksin diyor. O da Peygamber'im sünnetiyle diyor. Peki ondan bulamazsan ne yaparsın diyor. İşte mesela kendi işte orada iştahat ederim diyor mesela. Yani bu durumda hani öyle anlayabilir miyiz yani? İştahat vardır yani bu konuda. Yani insan zorda kaldı durumlarda kendi şeyini kullanabilir mi böyle o onu soracağım Allah razı olsun yavrum Do şeydir doğrudur bu mesela istihad vardır ama fakat istihadın olma olabilmesi için mesela Kur'an, Sünnet, sahih Sünnet o noktada meselelere bakmak gerekiyor. bir ikinci birincisi ilk birincisi mesela Efendim müştehit ne yapar? Birincisi Kur'an'a bakar. Kur'an'da bulmadığını sünnete mesela efendim müracaat eder. Fe in tenaza'tum bi şey'in farudduhu ila Eğer bir şeyde çekişirseniz, ihtilafa düşerseniz onun hükmünü ilallah'a, Allah'a götürün. Yani Allah'a, kasıt kitabına götürün. Yani Kur'an'a ve Resulü'ne, <gülüyor> ve peygamberin sünnetine götürün. Peygamber'e götür. Eğer Allah'a ve Resulüne iman ettin, mesela Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız sonuç bakımda bu sizin için daha hayırlıdır. Şimdi bir meseleye bakılır. Eğer o mesele hakkında ayet varsa ayet varsa üzerinde bir iştihad yapılmaz. Sünnet varsa yine bir iştihad yapılmaz. Ümmetin icması varsa yine efendim bir iştihat yapılmaz. Ulemanın kıyası varsa yani o mesele hakkında kıyaslar yapılmışsa yine ihtiyat yapılmaz. Çünkü ihtiyadın olabilmesi için bunlardan birine mesela bu dört tanesine birine mesela çakışmaması gerekiyor. İcma ve kıyas da olduğu için edileşeriiyedir Yani şimdi mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dikkat ederseniz orada Muaz bin Cebel'in mesela şeyini diyor ki bak mesela, eğer diyor mesela sen bir önüne bir dava gelse neyle hükmedersin? Allah'ın kitabı Kur'an'la diyor. Sıralama bir. Daha mesela Kur'an'da bulmazsan Peygamber'in sünnetiyle. ikinci sıra geldi. Peki Peygamber'in sünnetinde bulamazsan o zaman ümmetin icma'ıyla yani sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in o konu üzerinde bir icma var icma etmişlerdir. Alimin çoğunluk, çoğunluğu o meselede icma etmiştir. Peki eğer o icmada da bulamazsan o zaman kıyas eder. Neye göre? Kur'an'a, sünnete efendim icmaya bakarım bu konuda o meselenin kıyasına ne giriyorsa onu mesela o kıyasa dayanırım. Bu da dördüncü delil. Buna edile-i erba'a edile, erba edile şer'iye deniliyor ki mesela bu şer'i delillerdir. Bu dört tanesi gereklidir yani. E şimdi bu, bu dört tanesini mesela diyelim ki iştihad yapabilmek için bu dört taneyi bilmek lazım ki iştihad yapabilsin insan. Ama mesela günümüzde biz insanlar olarak iştihad yapmamız sıkıntıdır. Çünkü iştihad yapacak elimizdeki delillerimiz yok yani. Yani ilmi bir sahada efendim o noktada o konuları kavramamışız. Yani iştihad yapabilen bir insanın, Kur'an'ın tefsirinin, Kur'an'ın mensuh ve nasih ayetleri bilmesi lazım. Mesela efendim, hadisin, mensuhun nasihini bilmesi lazım. İcmanın, icmai mesela nerelerde icma edilmiş onu bilmesi lazım. Kıyası nerelerde yapılmış onu bilmesi lazım ki bunu yapabilsin. Bunu yapmadığı takdirde ne olur? Efendim mesela e, diğer imamların mesela şeyine bakılır. Bakılır, İmam-ı Azam bu konuda nasıl, bu meseleye nasıl bakmış? İmam Malik nasıl bakmış? O imamlara efendim uyar. İmamlar da taklit eder, uyar. Çünkü ilmi yani esas ilim ilim olursa taklit etmesi gerekmez. Ama ilim olmadığı takdirde taklit etmek mecburiyetindedir ki çünkü o noktada bilmiyor, bilmediğinde sormak zorundadır. Buna bir emir var. Eselû ehle zikrin kuntum la Bilmediğinizi bilen elinden sor. İşte işte onun için evet. Anlıyorum. Heh, güncel meselelerde işte dediğimiz gibi eğer bu e, mesela dört maddenin ruhuna çakışmazsa yani tersi olmazsa herhangi bir sakınca yok. Ama bu dört maddenin efendim şeyinde mesela literatüründe efendim Kur'an'a, sünnete, icmaya, kıyasa mesela muhalifse o zaman onun yeri olmaz. Caiz değildir yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Başka? Tamam mı? Cafer abi bir şey ilave edecek misiniz? Mehmet Şamil. Ramazan efendi. Peki. As-salallah ala seyyidina Muhammed. Ha? Ha? Tamam. Mustafa abi gelecek. As-salallah ala seyyidina Muhammed'in nebiyyil ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Mustafa efendi siz ikramınız yetti herhalde. Çok arttı bile. Siz bir şey e, ilave yapacaktınız. Buyurun. Şeyi soracaktım hocam. Oruçla ilgili e, Ramazan ayında indirilme, indirildi Kur'an-ı Kerim hocam. Şimdi Ramazan Recep Şaban Ramazan ayları e, İslam'dan önce de mübarek aylar mıydı? Yoksa e, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği için mi mübarek ol, oldu? Oruç, oruçtan Ama, dolayı. E, şeyler tabii ki Mesela... Evet. Tamam. Ha. Bir de hocam kefaret orucu hakkında bir şey soracağım. Evet. Şimdi e, kefaret orucu tutanlar şöyle bir şey olmuş. E, ya da şöyle diyorlar. Kefaret orucu tutarken Unutarak ya da herhangi bir suretle, hani bilinçli değil, bilinçli olmaksızın herhangi bir surette bozulacak bir şey olursa onu tekrar tutmak zorundaymış. Böyle bir şey var mı? Mesela diyelim ki normal oluş tutarken unuttuk, ağzımıza bir şey aldık ya da bir, bir yudum bir şey içtik, hatırladığımızda bırakıyoruz ve devam edebiliyoruz. Değil mi hocam? Evet. Kefaret de böyle bir şey olduğu zaman bozuluyormuş, hani 61. günde olsa dahi tamamen tekrardan tutmak gerekiyormuş. Böyle bir şey var mıdır? Ya da Ramazan orucu gibi midir o da? Öyle mi olmak lazım? Evet. evet. İki soru tamam. Allah razı olsun. Bu zaten şimdi e, bu İslam'ın gel, İslam geldiği zaman mesela e, İslam ümmetinin bir takvimi oluştu. Evet. Bu haram aylar mesela e, müşrikler döneminde de vardı Efendim O haram aylarda işte efendim e, Mesela savaş haramdı Efendim e, Ondan sonra Cenab-ı Hak mesela orada diyor ki O ayda diyor herhangi biriniz mesela yani Hürmetli aylar olduğu için haramdır Ama eğer ki size biri saldırırsa Kendinizi müdahale için Onda bir sakınca yok Şimdi e, mesela Ramazan ayındaki efendim mukaddes ve efendim şeyim o ayda Cenab-ı Hakk'ın efendim o orucu farz kılması ve Kur'an'ı o ayda indirmiş olması. Ve dolayısıyla efendim e, Cenab-ı Hak Cellevalı Hazretleri bu sadece oruç mesela bu ümmete değil, önceki ümmetlere de oruç farzdı Anlatabiliyor muyum? Şimdi Önceki ümmetler artık mesela diyor Yahudilikte de Hristiyanlıkta da mesela dün Yahudiler herkes oruçluydu Muharrem ayından dolayı herkes oruç Ama Ama Müslümanlara <gülüyor> dün birisine söyledim. Dedi dedi ki dedim yarın işte bak yarınla öbür günü bari iç olmazsa tutun. Yahudi dedi yarın düğündür biz dedi et yememiz lazım. İyi dedim afiyet olsun. <gülüyor> afiyet olsun. Ama unutmayın dedim Yahudiler yarın herkes oruçludur dedim. Biz de onlara muhalefet etmek için 10. günü değil ya onla ile 11 ya 9 ile 10'u tutmamız lazım falan. İşte onun için o mesela e, aşure günü mesela daha Ramazan ayı bu ümmete farz kılınmadan önce Müslümanlar aşureyi tutuyordular sanki farz gibiydi yani. Ne zaman efendim e, Ramazan ayı mesela farz kılınınca Allah Resulü dileyen kılsın, dileyen tutsun, dileyen tutmasın. Ama aşurenin çok büyük efendim e, şeyleri var, efendim e, sevapları var. Bu sebepten ötürü senede de bir kere gelir. Her zaman gelmez. Birinci soru bu, bu şeyle ilgiliydi. İkincisi ise efendim bu e, şeyin kefaretle ilgili. Mesela şimdi kefaret bir cinsel temastan dolayı kefaret gerekir. Bu 61 gündür. Mesela bir adam 60 gündür yani 61 değil de 60 gündür. Mesela şimdi adam Ramazan ayında hanımıyla cinsel temasta bulundu. Oruçluyken. Bunun bedeli 60 gün peş peşe oruç tutmaktır. Şimdi burada ara yok. Ara yok. Ara yok. Ee, efendim Ramazan daki kalmış şey ise onda Arap verebilir. Mesela diyelim ki hastaydı. başka bir e, özrü vardı. Efendim Ramazan ayını Efendimdan e, birkaç gün mesela işte bir gün, üç gün, beş gün neyse yedi. O özür ortadan kalktıktan sonra o üç gün beş günü bir dahaki Ramazana varıncaya kadar herhangi bir günde tutabilir yani. Ondayla peş peşe olması şart değildir yani. Anladığımı Evet. Para yok derken hocam, yani. Ramazandan sonra mu ara yoksa 60 gün kendi içerisinde? Mi 60 abi? günün kendi içerisinde, peş peşe unututmak gerekir. Tamam. Ha, onu peş Ama peşe. Ha. Ondan sonraki herhangi bir karika tutulabilir. Ama onu bak, onu mesela tabi. Ha, o herhangi bir mesela o 60 gün o 1 bir, bir günden 60 güne kadar devam edilmesi lazım. Ama öbürü ise diyelim üç gün, beş gün, on gün mesela kalmışsa, o üç gün, beş gün, mesela iki gün tutarsın, bir birkaç gün ara verebilir. Mesela diğer bir gün daha tutarsın, üç gün daha tutarsın. O olabilir yani, peşbirse şart değildir yani. Bozulma şartlar, Ramazan vücudu ayrı mı? Yani Tabi, bozulma güne gündür. Güne gündür. Ama mesela efendim şey ise, yani cinsel temas ise 60 gündür. Tamam, yani. içerken... Evet Oradaki bozulma hani bahsettiğim gibi mi Yoksa bu yanlış bir şey mi Yanlış bir şey mi yani Yanlışlıkla unutarak Unutarak içerisinde... unutma Hiçbir hiçbir şekilde sorumluluk getirmez. getirmez İster Ramazan'da olsun ister kefarette olsun Mesela diyelim ki adam unuttu Oturdu yemek yedi O Allah'ın bir ikramıdır ona Bak ikramdır Oturdu mesela canı, su içti İçti içti içti ah ben oruçluyum dedi Hatırladı bıraktı Yemek yediydik doydu kanını. Aa ya ben oruçluydum. Kanı doysa bile orucu yerindedir. He. Bu, bu bu mesela oruç sorumluluk yoktur. Bu Allah'ın insana bir lütfudur yani. Bu orucu bozmaz. Mesela ben sayı Evet. 60 gün oruç tutayım İşte bozduğu bir gün şimdi 63 gün ediyor. Günaz diyor. En sonunda 61. günde ezan okunduktan sonra galiba Hı. O gün için gitmiş sormuş kime sormuş hiç ki yok. Başlamışacağız. <gülüyor> bir daha tekrardan başlıyoruz. <Yani> 120 gün. Ha. <gülüyor> ya yanlış ben değilim ki yani O olur, mesela yani o ezan de ezan okunma okunmasını o, okurmuş zannetmiş. Evet. Onda bir sakınca yok ki o bir yanılmadır. O bir yanılmadır yani. O yanılmadan dolayı o bir kast yok ki. Orada bir mesela temas, cinsel temas yok, bir şey yok. Evet. E zaten o işte. Bir kere bakın mesela e, yani e, bu mesela o şey oruç tutulduktan sonra daha tık tutmasına gerek yok yani. Evet. İşte yanlış evet. işte, insanların... Maalesef. Herhalde, evet. Saygı, işte. Tamam mı babacığım? <gülüyor> tamam. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed'in nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve eshabihi اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن السنة تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع صلواته اللهم صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم Maşallah ismi gibi